rızların izinde. Hazırlayan Mutlu Doğan. Seslendiren Mustafa Aygün. Hazreti Peygamber'in cennet komşusu Talha bin Ubeydullah radıyallahu anh. Ticaret, Mekke'nin adeta can damarıydı. Gelip giden kervanların haddi hesabı yoktu. İpek yolunun en önemli durağı olan Hicaz, bütün ticari kervanların en önemli duraklarından biriydi. Yemen, Hindistan, İran, Irak, Şam, Habeşistan ve Mısır'la Hicaz arasında gerek karayoluyla, gerek deniz yoluyla uluslararası ticaret yapılıyordu. Başta Ukas panayırı olmak üzere kurulan onlarca pazar, ticaretin yanı sıra dini, siyasi ve kültürel meselelerin konuşulduğu merkezlerdi. Her dinden, milletten ve kültürden insanlar bu pazarda bir araya gelir ve her türlü alışveriş yapardı. Yeni haberler burada duyulur, savaş ve barış kararları burada verilirdi. Mekke'nin etrafı sert ve yalçın dağlarla çevriliydi. Şehri saran bu dağlar adeta kabeyi i saklıyor, bu kutlu mabedi tehlikelere karşı koruyordu. Bir tarafta uçsuz bucaksız çöller, bir tarafta kayalık ve çorak arazi Mekkelileri geçinmek için farklı yollar bulmaya sevk ediyordu. Böyle bir coğrafyada tarım yapma imkanı bulamayan Mekkeliler, ticaretle uğraşıyor ve ticaret kervanlarıyla pek çok ülkeye seyahat ediyorlardı. Ticaret, ...onlara farklı dünyaların ve kültürlerin kapısını açmıştı. Dillerinin ve edebiyatlarının zenginliğini biraz da bu seyahatlere borçluydular. Talha bin Hubeydullah, Mekke'nin en zenginlerinden biriydi ve bu zenginliğe ticaret yaparak sahip olmuştu. Büyük bir ticaret kervanı vardı ve kervanıyla pek çok ülkeyle ticaret yapıyordu. Sahibi olduğu zenginliğe karşın son derece mütevazı bir yaşamı vardı ve çevresinde cömertlikle tanınan seçkin bir şahsiyete sahipti. Talha yine kervanıyla birlikte ticaret için Şam'a gitmişti ve Busra kasabasında bir Panayır'daydı. Oldukça kalabalık olan Panayır'da küçüklü büyüklü pek çok grup olmuştu. Ticaretin yanı sıra kusaslar en tatlı hikayelerini anlatıyor, önde gelen şairler uzun ve belih şiirleri okuyor Gin adamları insanlara inançlarını tevli ediyorlardı. Deve yarışları ve çeşitli eğlencelerde eksik değildi. Büyük bir coşkunun hakim olduğu panayırda her renkten ve her türden, her kültürden insan eğlencenin tadını çıkarıyordu. Bu sırada panayırda bulunan bir rahip yüksek sesle bağırdı: "Panayıra gelenlere sorun, içlerinde Mekkeden gelen var mı?" diye seslendi. Talha bin Ubeydullah Rahib'in yakınlarındaydı. Evet, ben Mekkeliyim dedi. Rahip heyecanla sordu. Ahmet zuhur etti mi? Ahmet kimdir diye sordu Talha. Rahip anlatmaya başladı. Abdullah bin Abdülmuttalib'in oğludur. Mekke onun zuhur edeceği şehirdir. O peygamberlerin sonuncusudur. Kendisi harem-i şeriften çıkarılacak, hurmalık, Taşlık ve çorak bir yere hicret etmek zorunda kalacaktır. Rahibin bu sözleri Talha'nın kalbine bir damla gibi düştü. Ne yapsa etse onun söylediklerini aklından çıkaramıyordu. Her geçen gün artan bir merak sardı benliğini ve gün be gün büyüyen bir düşünceye dönüştü bu merakı. Artık kafasını hep bu düşünce meşgul etmeye başlamıştı. Acaba rahibin dedikleri doğru muydu? Gerçekten Mekke'den çıkan böyle biri var mıydı? ''Eğer doğruysa ne zaman ortaya çıkacaktı?'' diye düşündü. Ancak bu soruların cevabını bulacağı yere biliyordu. Hemen Mekke'ye gitmeli ve rahibin sözlerini araştırmalıydı. Şimdiye kadar hiçbir şey için bu kadar heyecan duyduğunu hatırlamıyordu. İçinden gelen bir ses onu Mekke'de bir şeylerin beklediğini fısıldıyordu. Mekke'ye varır varmaz olayı araştırmaya başladı. Ailesini ziyaret ettikten sonra... Mekkelilerin toplantı yerine gitti. Vakit kaybetmeden etrafındakilere sormaya başladı. Yeni haberler var mı Mekke'de? Evet var. Abdullah'ın oğlu Muhammedül Emin peygamberliğini ilan etti. Ebu Bekir de ona uydu dediler. Ebu Bekir de ticaretle uğraşıyordu ve dedeleri kardeşti. Çok saygı, sevgi beslediği ve güvendiği bir insandı. Eğer o Muhammed'e Allahümme salli ala Muhammed tabi olduysa mutlaka bildiği bir şeyler olmalıydı. Daha fazla oyalanmadan Ebubekir radıyallahu anh'ın yanına gitti. Heyecanla sordu. Muhammed'in peygamberliğini ilan ettiği ve senin de ona tabi olduğun doğru mu? Hz. Ebu Bekir Evet, doğru. O Allah'ın Resulüdür ve hakka ve gerçeğe davet ediyor herkesi dedi. Ben bu sırada bir rahibe rastladım ve rahip bana onun peygamber olarak gönderileceğini söyledi. Çok şaşırdım ve gelir gelmez araştırdım ki ben Şam seyahatindeyken o peygamberliğini ilan etmiş. Hazreti Ebubekir radıyallahu radiyallahu anh, rahip doğru söylemiş. Sen de zaman kaybetmeden ona tabi olmalısın ya Talha diyerek onu Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme iman etmeye davet etti. Peki kardeşim Muhammed neye davet ediyor dedi Tala? Ebu Bekir radıyallahu an ona izah etmeye başladı. Yeni inancın. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir tek olan Allah'a imana davet ediyor. Taptığımız tüm o putların hiçbir şeye gücü yetmeyen boş ve sahte ilahlar olduğunu söylüyor. O bizi ve tüm her şeyi yaratan yüce yaratıcıya imana ve kendisinin de Allah'ın Resulü olduğunu inanmaya davet ediyor. Ebu Bekir radiyallahu anh ile yaptığı bu sohbetin sonunda talha, artık bir yol ayrımına geldiğinin farkındaydı. Günlerdir kafasını ve kalbini meşgul eden karma karışık düşünceler şimdi daha bir berraklaşmaya ve duyduğu endişeler kaybolmaya başlamıştı. Yıllarca yollarda geçen hayatında nelere şahit olmuş, neler duymuştu. Aslında kalminin dininin ne kadar boş olduğunun farkındaydı. Ancak o boşluğu dolduracak başka bir inanca daha rastlamamıştı. Şimdi ise Tüm sorularına cevap veren yeni bir din, yeni bir inançla karşılaşmıştı. Daha fazla düşünmenin beyhude olduğunu anlamıştı Talha. Çünkü kalbi hiç bu kadar mütmain olmamış, bu kadar heyecan duymamıştı. Bir an önce peygamberi görmek için sabırsızlanıyordu. Hz. Ebubekir Bekir anh ile birlikte, sevgililer sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıkmak için yola koyuldular. Efendimiz'in huzuruna çıktıklarında bir kez de ondan dinledi bu yüce dini ve ona rahiple arasında geçenleri anlattı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm ettiler. Çünkü o biliyordu ki kardeşi İsa İncil'de müjdelemişti kendisinin gelişini. Talha, Efendimiz'in anlattıklarını ilgi ve heyecanla dinledi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği her bir söz, şimdiye kadar arayıp da bulamadığı hakikatlerin kendisi. Sözleri, hareketleri, bakışları, tebessümü, vakarı ve kendinden emin tavrıyla Talha'nın kalbini fethetmişti Peygamberimiz. Gözlerini ondan alamadan, dikkat kesilmiş ve her bir kelimesini kaçırmadan su içer gibi dinliyordu. Artık söze hacet kalmamıştı. Talha, ta ezelden Müslüman olduğunu bir uykudan uyanır gibi anladı ve kelime-i şehadet getirerek bu gerçeği bir kez daha tasdik etti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü. Talha'yı artık zor ve sıkıntılı günler bekliyordu. Zira ilk tepkiyi onun Müslüman olduğunu duyan yakınları ve akrabaları göstermişti. Halbuki o hiç kimseye zarar vermemiş, öldürmemiş ve kötülükte bulunmamıştı. Sadece putlardan yüz çevirmiş ve yüce yaratıcıya ve onun peygamberine iman etmişti. Bunda ne kötülük olabilirdi ki? Ne yaptıysa kavmine bu hakikatleri anlatamadı ya da onlar anlamak istemediler her vesileyle O'na hakarette bulundular ve O'nu dininden döndürmek için her türlü eza'yı ve sıkıntıyı reva gördüler. Aradan günler, haftalar, aylar geçiyordu. Ama Talha bin Ubeydullah radiyallahu anh'ın yaşadığı akıl almaz işkenceler ve hakaretlerin sonu gelmiyordu. Bir tek kardeşi Osman O'na destek olmuş ve İslam'ı kabul etmişti. Ancak Müslüman olmasıyla birlikte benzer işkencelere o da maruz kaldı. İki kardeş dinlerini her ne pahasına olursa olsun yaşama azmindeydiler. Aç ve susuz bırakıldılar. Kayyumları tarafından dışlandılar. Özellikle namazlarını eda edecekleri zaman çok sıkıntılar çektiler. Engellendiler. Hakarete ve saldırılara uğradılar. Ama en ufak bir şaşma ve tereddüt göstermediler. Safa ve Merve tepelerinde bir kalabalık toplanmıştı. Kalabalığı gören meraklılar o tarafa yöneliyor, neler olup bittiğini anlamaya çalışıyordu. Kalabalığın ortasında elleri boynuna bağlı bir delikanlı görünüyordu. Çevresinde ona hakaretler yağdırarak Mekke sokaklarında dolaştıran birkaç kişi vardı. Bu delikanlı Talha bin Ubeydullah'tan başkası değildi. Onu bu şekilde bağlayanlar da ailesinden kişilerdi kalabalıktan biri dayanamadı ve etrafındakilere sordu. Bu kimdir? Hangi suçu işledi de böyle bağladınız? Oradakiler, Bu Talha bin Ubeydullah'tır. O, atalarının dininden döndüğü için ailesi böyle bağladı, dediler. Kalabalıktan bir başkası, Peki şu ardından kötü sözler söyleyen yaşlı kadın kimdir diye sordu. Onlar, o da annesi Sa'bâ binti Hadramî'dir dediler. Annesi tüm annelik duygularından sıyrılmış, oğlunu inandığı dininden döndürmek için bu sıkıntıları yaşatıyordu. Ancak sarsılmaz bir imana tüm benliğiyle büründüğü için onun ağzından sadece şu cümleler duyuluyordu. Elinizden ne geliyorsa yapın ama beni öldürseniz bile ''Dinimden asla dönmen diyordu Talha bin Ubeydullah. Kavmi içerisinde cömertliği, yardımseverliği, konukseverliği ve yiğitliği ile tanınan Talha, şimdi Mekke sokaklarında perişan bir haldeydi. O, her zaman akrabasını koruyup gözetmişti ama bir anda yaptığı tüm iyilikler unutulmuş ve hak etmediği bu çirkin muamelelere maruz bırakılmıştı. Sabrın ve sebatın, inandığı değerlerden bir milim şaşmamanın zaferini kazandı Talha. Nihayetinde, onun davasına ne kadar sadık olduğunu gören yakınları, artık ezalarına son verdiler. Müslümanların sekizincisi olmak, mücadele, sabır, irade, kararlılık ve sadakat demekti. Talha böylesi çetin bir imtihanı peygamber efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme komşu olma payesiyle kazanıyordu. O adını Sema'nın en parlak yıldızları arasına yazdırdı. Salatu selam alemlerin efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme onun aziz ve pak ailesine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 Mustafa Aygül